ama daha sonra Allah Teala, ey Resulüm, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan o kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah ikinizin de konuşmasını işitir, zira Allah işiten ve görendir. Mücadele, 58 suresi 1, ayeti kerimesini indirdi.